762. konu, Hazreti Ömer'in, kumandanlarından olan Ebu Ubeyde'ye düşmanlara karşı sabır göstermesini tavsiye etmesi ve Hazreti Osman'ın mazlum olarak şehit edilinceye kadar sabretmesi, ordu kumandanı olan Ebu Ubeyde, müminlerin emiri Hazreti Ömer'e bir mektup yazarak Rum ordularının büyüklüğünden ve gücünden söz etti, bunun üzerine Hazreti Ömer ona bir mektup yazdı, bu mektupta Allah Teala'ya hamdüyü senalar ettikten sonra şunları söyledi, Allah Teala karşılaştıkları musibetler ve düşmanlar ne kadar zorlu ve çetin olursa olsun mümin kulları için sonunda bir çıkış yolu ihsan edecektir. Şunu da bil ki bir zorluk iki kolaylığı asla mağlup edemez. Bu konuda Allah Teala kitabında şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler, sabredin ve düşmanlarınızdan daha sabırlı olun. hudutlarda düşmanı zarar vermemesi için gözetleyin ve Allah'ın azabından sakının. Umulur ki böylece felah kurtuluş bulursunuz." Ali İmran, 3 Suresi 200 Abdurrahman bin Mehdi şöyle diyor, Hazreti Osman'da iki ahlak vardı ki bunlar ne bu Bekir Sıddık'ta ve ne de Hazreti Ömer'de yoktu, bunların birincisi mazlum olarak şehit edilinceye kadar sabır göstermesi, ikincisi ise tüm Müslümanları bir musaf-ı şerif üzerinde birleştirmesidir.